kan sayıyorlar. Kan necistir bazı alimlere göre. Özellikle kubulden ve duburden gelen kan. Kubul ve duburden sonraki veyahut da daha başka yerlerden akan kan da alimler ihtilaflıdır. Ebu Hanife'ye göre abdesti bozar necistir. Diğer alimlere göre abdesti bozmaz değildir. Hanbelilere göre çok akarsa necistir ve abdesti bozar. İmam Şafii'ye göre oluk oluk kan akarsa necis olmadığı gibi aynı zamanda abdesti bozmaz. Ahmed bin Hanbel'in mezhebine göre normal olarak akarsa bozmaz ama böyle oluk oluk yesec dediği gibi tamam mı böyle sürekli akıyorsa o zaman Ahmed bin Hanbel'in mezhebine göre bu nedir bu abdest bozar bozulur yani kuldan ve dübrden başka yerden akıyorsa. Cevap. Cevap hayız kanı eee e, kanı abdesti bozar necist değildir. Sahih görüşe göre hayız kanı necis değildir. E, abdesti bozar. Tamam mı? Bazı alimlere göre demişler ki hatta hayız kanı abdesti bozmaz. İmam Elbani bu görüştedir. İbn Übeyn bin Üsemir e Baz ve diğer alimler diyorlar ki hayız kanı necis olduğu gibi aynı zamanda abdesti de bozar. Ve İmam elbani rahimahullah, bu üçüzgide olan alime, Diyorlar ki, Fercin içerisinden akan akıntılar, Bazen, bazı kadınlar, Bazı kadınlar, ferş terliyor. Bazı erkeklerin bacakları arası terlediği gibi, Özellikle çok yürüdüğü zaman, vahut da sıcak günlerde. Ne oluyor? Özellikle hacca gittiğiniz zaman, Belki fark ediyorsunuz, Bacaklar arası çok terler, değil mi? Efendim? Şimdi, Bazı kadınlar da, Özellikle sıcak iklimlerde bazı kadınlar ferçler yani sıcaklıktan dolayı ferç terler. Bu ferç terledikten sonra ağız nasıl ağızdan böyle şeyler akıyor bazen? Hani sayan yani. mı deniliyor? Yani. Kişinin ağzından sayan aktığı gibi bazen bazı kadınların fercinden böyle sayan akar. Bu tahir midir, necis midir? Ahmet bin Hembel'in mezhebine göre bu necistir. Buradaki büyük halimler de bu görüştedirler. Necis olduğu gibi aynı zamanda abdesti bozar. Elbani Rahimallah diyor ki necis değildir. Tamam mı? Çünkü bu normal terlemedir. Çünkü vedi değil, mezi değil, değil tamam mı kudra değil, sufra değil. O zaman bu nedir? Bu tahirdir. Çiş olsaydı necistir. Vedi olsa necistir. Vedi olsa necistir. Ve biliyorsunuz meni bil ittifak necis değildir. Abu Hanife hariç diyor ki meni necistir ama cumhur necis değildir ve doğrusu da cumhurun görüşüdür. Ebu Hanife'nin görüşü değil rahimeullah. O zaman kadın bu tür şeyleri gördüğü zaman eğer bu konuda bilinçli değilse, bu konuda kafası karışacak. Namaz mı kılacak, kılmayacak, kime soracak, kime sormayacak? Annesine annesine soramıyor veya annesi de bilmiyor, babasına soramıyor. Hani babası biliyorsa ve utanıyor çünkü veya babası bilmiyorsa o zaman kendi cinsinden bir kadına sorması gerekiyor veyahut da o konuyla ilgili kitapları alıp okuyacak. Bazen okumakla da bazı şahıslar bu tür şeyleri ayırt edemiyor. Okuyor ama ayırt edemiyor. Herkes anlayamaz ki bu tür şeyleri. Çok hassas noktalar bunlar. O zaman okuduğu zaman bunları anlamıyorsa veyahut da okumayıp sorup da bu meseleyi öğrenirken her şeyden önce annesine babasına bunlar bilmiyorsa kendi cinsinden olan kadınlara. Eğer kendi cinsinden olan kadınlara da Soramıyorsa veyahut yoksa o zaman bu konuda olan alimlere sormakta bir beis yok. Çünkü ileride geleceği gibi kadınlar direkt Aleyhisselatü Vesselam'e bu meselelerle ilgili ne yapıyorlar soruyor. Niçin? Çünkü burada ibadet yapacak. Allah korusun bunu bilmeden yaparsa ibadeti terk etmiş olur. ve Yahutta hayızlı olduğu halde veyahut da nifaslı olduğu halde e kocasıyla cinsi münasebet yapmış olacak. İşte dolayısıyla bunlar nedir? Bu konuları her baba, her baba hanımına ve kızlarına tamam mı Kur'an ve sünnete göre ashabın anlayışına uygun bir şekilde bu tür şeyleri anlatmakta bir beis yoktur. Bazı babalar belki utanıyorlar ya işte bu tür şeyler nasıl ben yani kızımın yanında konuşurum. Dinde demiştik ki dinde haya yoktur. Ey iyi meseleleri anlatmakta haya yoktur. Eeeh. <gülüyor> ما يدور كي هنا رضي الله عنها